İyi günler. Ne var ne yok Karagöz'üm? İyidir Hacı'yvat. Nasıl geçti hafta sonun? Piknikteydik. Attım bütün eski enerjimi şimdi kuş gibiyim maşallah. Ee, piknik güzel şey, mangal filan güzel. Güzel ama her baba harcı değil. Nasıl harcı değil yahu? Yani Hacı'yvat piknik kas işi, bilek işi, sporculuk ister biraz. Nedenmiş o? Mangalıydı, kömürüydü, karpuzuydu derken kilolarca yük. Ha. Ee, peki sporculuk bunun neresinde efendim? Malum oynamak için top lazım. E o da durduğu yerde durmaz. Bir kaç defa uçurma yuvarlanır. İneceksin, alacaksın. Ayrıca piknik yeri nasıl olur bileceksin. Nasıl olurmuş? Madde bir her boş alan piknik alanı değildir. <Gülüyor> Düz olacak. Bir yerlerine çalı çırpı batmayıp bardak koyunca duracak. Ha. İki, salıncak ya da hamak için kalın dallı ağaçlık olacak. Tabi tabi muhakkak. Üç tek kale maç için kale ayarında hizalanmış yeşillik olacak. Bak doğru dedin. Dört, mangal yapmaya gelip de mangalı unutanlar ya da tüpü bırakanlar için markete, tüpçüye yakın yerler olacak. Bak bu da doğru. Ayrıca mangalın da hakkını vereceksin kardeş. Bu mangal işini herkes iyi yaptığını söyler zaten. Mangal bitene kadar da bu muhabbet devam eder efendim. Ee, yok arkadaş, karizmaya dikkat edecek, elle yellemeyi bırakacaksın. Ha peki nasıl olacak? Dayacaksın mangalı arabanın egzoz borusuna. İki gazla işi bitireceksin. <gülüyor> <gülüyor> ya süper fikir vallahi kara. Ha, birader tecrübe konuşuyor burada ayıptır söylemesin. <gülüyor> Doğru dedin He ee, başka Yemeklerin ortasında dalacak top için Birkaç defa kırılacak dal için Olur olmaz eksikler için Diğer gelenlerle aranı başta iyi tutacak Herhangi bir dalaşmayı önleyeceksin Ya ya doğru doğru Sabahın köründe yer kapmak için Geldiğinden açık havada Hamakta derin uyuyacak Horlamanın önüne geçmek için de Bir kişiyi görevlendireceksin Anladım Haftaya da pikniğe gelme ihtimalim varsa, boş bulunup kendi kendine kötü söz söylememek için yerini temiz bırakacak, alanı sakince terk edeceksin. Ha, anladım Karagöz. Sağ ol, var ol. Aydınlattın hepimizi. Yaparız. Her daim aydınlatırız. Eyvallah. Efendim gelmişiz de sürenin sonuna. <gülüyor> Hadi bakalım. Efendim gününüz ve geceniz hayrola. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affolat.